Dijital içerik Üretiminde Doğru Bilgilendirme Dijital çağ, bilgiye erişimi ve içerik üretimini her zamankinden daha kolay hale getirdi. Ancak bu kolaylık, yanlış bilgilerin hızla yayılması ve güvenilirliğin sorgulanması gibi önemli riskleri de beraberinde getiriyor. İslam, bilgi paylaşımında doğruluğu ve güvenilirliği esas alırken, Dijital içerik üreticilerine de bu ilkeyi benimsemeleri için rehberlik eder. Bilginin doğruluğuna İslam'ın vurgusu. İslam'da bilgi paylaşımı, güvenilirliğe dayanır. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36 Bu ayet, bilgi paylaşımında teyit etmenin ve doğruluğun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Müslüman bir içerik üreticisi, ürettiği veya paylaştığı bilginin doğruluğundan emin olmakla yükümlüdür. Dijital dünyada yanıltıcı içeriklerin tehlikesi, dijital platformlarda yanıltıcı içeriklerin yaygınlaşması, toplumsal güven kaybına, yanlış kararlar alınmasına, ve kaos ortamının oluşmasına yol açabilir. Peygamber Efendimiz, Siyav'ı, bilgi paylaşımında hassas davranılması gerektiğini şöyle ifade eder. Bir kişinin duyduğu her şeyi anlatması, Yalancı olarak anılmasına yeter. Müslim. Bu hadis, özellikle sosyal medyada bilgiyi sorgulamadan yaymanın tehlikelerine dikkat çeker. Doğru bilgi üretimi için ilkeler. Dijital içerik üreticilerinin İslami ölçülere uygun bilgi üretmeleri ve paylaşmaları için, şu prensiplere dikkat etmeleri gerekir. Teyit. Bilginin doğruluğunu güvenilir kaynaklardan kontrol edin. Özellikle Müslüman şahsiyet veya cemaatler ile ilgili küfrün propaganda olarak yaydığı bilgileri, o şahsın kendisinden veya o cemaatin, Grubun kendisinden veya yayın kuruluşlarından teyit etmeden yaymak kesinlikle doğru değildir. Niyet, içerik üretiminde niyetiniz doğru olmalı. Niyet, insanlara fayda sağlamak ve İslam'ın değerlerini yüceltmek olmalıdır. Adalet ve tarafsızlık, içerikler, önyargıdan uzak ve adil olmalıdır. Doğru bilgilendirmenin toplumsal etkileri Doğru bilgilendirme, toplumun bilinçlenmesini sağlar. Güvenilir bilgi kaynaklarının artmasına katkıda bulunur. Yanlış bilgilerin yayılmasını engeller. İslami değerlerin doğru şekilde aktarılmasını mümkün kılar. İslam toplumu, bilgi paylaşımı konusunda hassas olduğunda, hem bireylerin hem de toplulukların manevi gelişimi güçlenir. Dijital içerik üreticilerine öneriler. Birinci kaynak belirtin. İçeriğinizde kullandığınız bilgilerin kaynağını açıkça paylaşın. İkinci İslami ahlaka uygun içerikler üretin. İçeriklerinizi Kur'an ve sünnet rehberliğinde oluşturun. Üçüncü hataları düzeltin. Yanlış bilgi paylaştığınızda, hatanızı kabul edin ve düzeltin. Dördüncü iletişim diline dikkat edin. Kullanıcılarla iletişimde yapıcı, nazik ve sabırlı olun. Beşinci fitneden kaçının. Ayrıştırıcı, kışkırtıcı ve yalan içeriklerden uzak durum. Dijital içerik üretiminde doğru bilgilendirme, bireylerin ve toplumların güvenli ve bilinçli bir bilgi ekosisteminde var olmalarını sağlar. İslam, bu süreçte Müslümanlara rehberlik ederken, içerik üreticilerini doğru, adil ve ahlaklı bilgi paylaşımına teşvik eder. Dijital çağda, bilgiyi üretmek kadar onu doğru şekilde aktarmak da büyük bir sorumluluktur. İslami etik değerlerle hareket eden içerik üreticileri, toplumlarına fayda sağlarken Allah'ın rızasını da kazanabilirler.